Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Senenin son programında ben Yağmur Yıldırım. Ben Yelta'yım. Telefon bağlantısıyla Berlin'den bağlanıyorum programı. Yelta seni çok özlemiştik. Geçenlerde de Yelta'nın kişisel blog sayfasından bir yazıya denk gelmiş bulundum. Radyo günlerini özlediğinden ve onun aydınlatıcı enerjisinden bahseden bir yazıydı. Yelta seni çok özledik, bir arayalım dedik. Bir de geleneksel... Zincirleme olarak giden sene sonu mimarlık ve kent gündemi değerlendirmesinde yeltahsız bir program düşünülemez tabii ki. Teşekkür ederiz, seni dinlemek isteriz. Söylediğim gibi özledik stüdyoda ben, da. Ben teşekkür ederim ya ben özledim stüdyoda <gülüyor> <gülüyor> ya aslında çok daha fazlasını. Ben çünkü şu an klasik bir yağ e, tatil gibi olan Almanya'da hala çalışmaktayım. <gülüyor> Mesela. Aslında şunu düşündüm galiba geçen sene hariç parmasını sınırlandırmadan hep Almanya'dan dahil oldu bir şekilde. Bir kere gelip ama Berlin güncesine bize aktarmıştın onu hatırlıyorum. Cenk ben sen bir program yapmıştık uzun süre sonra açık Voltran demiştik. Olsun telefon hatları üzerinden de olsa sesini duymak güzel. Geçtiğimiz hafta Volkan Taşkın'la birlikte Açık Mimarlığın 6 yıllık serüveninde geçtiğimiz sene programcı ekibinden olan Volkan Taşkın'la birlikte biz değerlendirmeye başlamıştık. Açık Radyo.com.tr üzerinden kayıt sayfasından ulaşabilirsiniz program da Biraz gündem değerlendirmesine devam edelim Yelta seninle isterim. Vardır bize aktarmak istediklerini, değerlendirmek istediklerini istersen şöyle de açabilirim. En son Volkan'la sen hangi binayı anabilirsin şu noktada, hangi bina aklında kaldı gibi biraz da... Mimarlık demişken bina konuşalım diye kapatmıştık. Bize Herzog de Meuron'un Tate Modern için yapmış olduğu ek binasından bahsetmişti. Ben de El Filarmoni, Hamburg'daki Filarmoni binalarını almıştım, heyecan verici yapı denemeleri olarak. Senin aklına ne kaldı ki 2016'dan? O açıldı mı bu arada? Sen yani, söylemişken aklıma geldi. El yani, Filarmoni mi? Hayır, açmadık abi. Evet. Açıldı fakat henüz programı başlamadı. Şöyle de ilginç bir durum var. Tüm biletler sold out 2017 sezonu için. Yani tüm biletler tükenmiş durumda. Binanın hepsini olmamakla birlikte bir kısmı gezilebiliyor diye biliyorum. Görmek istediğimde bir yapı sen yakınsın belki görürsün. Senin aklında ne kaldı? Türkiye'den, dünyadan hangi yapılar derken belki biraz da gündem oradan gireriz. Ya açıkçası galiba 2016, 2016 öyle bir sene olarak geçti ki. Yani çok um, dünyadaki bir sürü değişiklikleri bunu fiziksel bir ne olarak kafamda kalmış pek bir şey yok galiba. <gülüyor> böyle çok şey bir sese ama hani hangisini anabilir meydan bahsedebilirim dediği zaman aklıma gelen pek bir örnek olmuyor. Çünkü nedense 2016 daha çok böyle aklımda olaylardan var olan sene olarak kaldı ama şunlardan bahsetmek de belki yarar var. Şimdi yani gerçekleşmemiş projeler üzerinden konuşabilirim. Özellikle son zamanlarda e, San Francisco'da, Sayark'ta üretilen ya da işte Frankfurt'ta işlenen işte Özellikle Amerikan okullarında denilen yeni bir akım var. E, ben bunları şunu Instagram sayfalarından takip ediyorum. diye projelerin ne bir olduğunu. E, yeni bir mimari dil kuruluyor. Bu bana çok heyecanlı geliyor. Bu tabii bugüne kadar daha çok hani Bugüne kadar da olan bir süreçti. Ama nedense 2016 yılında burada bir çoğalma olduğunu hissediyorum. Ama burada tabii biraz form bazlı, hani yeni formları işleri, yeni e, hatta mimarın içerisinde yeni söz arayışları olan mesailer. Sadece biz kendi coğrafimizde başka türlü bir mimarlık derdinde olduğumuz için bizim buralara pek uğramıyor. Evet, onlar enteresan. Onun dışında. Hı. Ben çok enteresan bu yeni biçim arayışlarına şey onun üzerine eklemek istediğim bir şey olabilir. Bu Aha. form biçim arayışlarının yanı sıra aslında yeni malzeme arayışları ve kaynaklar tükenirken ki paniğin eşiğinde dünyanın belki de sonuna yaklaşırken ki korku ortamında diyeyim yeni denemelere dair de aslında heyecan verici birçok... Ben habere rastlamış bulundum. Bütün sene boyunca özellikle senin de söylediğin gibi enstitüler, yeni oluşan kolektifler, hatta öğrenci birliklerinin daha görünür olduğunu, daha çok iş ürettiklerini görüyoruz. Özellikle bilim insanlarıyla işbirliğine girip yeni malzeme araştırmalarına girdiklerini görüyoruz. Ve örneğin biomimikre üzerine açık radyoda da program var. Parametrik tasarımla birlikte yeni denemeler yapılmaya başlanıyor. Bunların daha heyecan verici bir noktaya gittiğini ben görüyorum tüm sene boyunca. Örneğin Cambridge'deki araştırmacıların yeni yüksek yapılar yapmak için gerçek insan ya da canlı kemiği üretmekte olduklarına dar bir habere rastlamıştım birkaç ay önce. Artık böyle bir yere gitmeye başladı. Ya da yemek ya da besin endüstrisinde kullanılan kimi hayvanların ya da hayatını kaybeden kimi canlıların doğaya karışmadan önceki artıklarını kullanarak yeni kullanılabilecek dayanıklı malzeme üretildi. Malzemeler üretildiğini görüyoruz. Stockholm ve Hollanda tasarım haftalarında buna dair denemeler mobilyalara kadar görebiliyoruz. Bunlar bana ilginç geliyor bir yandan da. Bir de son olarak eklemek isteyebileceğim bu enstitü birliktelikleriyle ilgili özellikle üniversitelerin mimarlık ve tasarım fakültelerinin teknoloji ve bilim fakülteleriyle birlikte gerçekleştirmekte oldukları pavyonlar, küçük yapılar, deneysel tasarımlar, pop-up mimarlık diyebileceğim özellikle tasarımların <gülüyor> epey görünür olduğunu ben fark ettim 2016 yılında deyip birkaç sana böyle madde bırakmış olayım. Ya o tam dediğin olay aslında bir yani bir çekişme de yok ama farklı bir şekilde çünkü eskiden sosyal bunu kabaca şöyle e, gruplayalım. sosyal meselesi olan yerinde inşa eden hani mimarlık grupları hı hı. bence kabaca gruplayabilirsin yani onların yanında da işte bu aşırı hani aşırı mı dedim artık ona böyle ama ilerlemiş teknolojileri kullanan e, başka meselelerde artmaya başladı aynı zamanda. Bunlar aslında dediğim gibi 2016'da daha fazla görünmüyor başladı ama bunun en büyük şartlarından biri de Elhamir Arabayana'nın yaptığı böyle bir mimarlık yönelik bence. Onun da bu küçük grupların görünmesinde bayağı etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle en azından Anakya mimarlığın içerisinde sözlerinin veya cisimlerinin yer bulması. Bir de dediğin gibi dünya bir yandan bir krize doğru giderken kaynakların azalması vesaire Arken, hani bir form arayışında olan bir mimarlık akımı ve daha çok sosyal meselelerle ilgilenen bir mimarlık akımı var diyebiliriz. Kavcı. Bunların ikisinin olduğu bir kesişim arayışları da dediğim gibi materyal araştırmalı vesaire insanı umutta veriyor. Bununla beraber. Ben bir de geçen geçtiğimiz senata birçok yarışma projesi de Türkiye üzerinde çok fazla yarışma projesi yapıldı. Hani Bunlar özellikle yarışmayla yapın belli bir iğme hani, kazandırdığını düşünüyorum yarışma projelerinin aslında. Yarışma projeleri arttıkça tabii e, bu tartışmalar nasıl diyeyim yeni bina tipleri beni de gözümüz arar olduk. E, gerçekleşmemiş bir tane projeden bahsetmek istiyorum. Yine geçtiğimiz sene bir yarışma projesi olan bence e, temsil ve e, proje kurgusu olarak e, uzun zamandır Türkiye Mimarlık Yarışmaları başlıyor. E, da görmediğimiz bir şeye sahipti. Bu e, Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimar Projesi yarışması için Burcu Şahinbay ile Merve Tekin'in yaptığı proje. Belki hatırlarsın böyle çizimlerle e, ilustratif bir yarışma önerisi vardı. Öneriyi hatırlıyorum. İçeriği tam hatırlamıyorum. Belki bize biraz bahsedebilirsin. Yeni temsil biçimlerini çok dillendiriyoruz burada. E, yani bu alıştığımız e, mimarlık yarışması kurgusunun dışına çıkan bir öneriydi. Ee, genel olarak işte Bonoma Belediyesi'nin çocuk dünyası için mimar proje yarışması yapılmıştı. Ee, daha sonra bu proje zaten arkitar.com'da yayınlanmıştan sonra e, görülü oldu. Çünkü ödül grubunda da değildi. Ama bu tip e, hatta belki blogumuzdan da paylaşırız daha sonra. Hani bu tip temsilci yarışmalarda yer aldığını görmek ileride hani daha başka şeylerin de yani daha farklı olasılıkların da çoğalacağını bize gösteriyor diyorum. İnşallah bunun hani böyle şey. <gülüyor> Çünkü yarışmalar arttıkça nedense e, belli tip şemalar birbirini tekrarlamaya başlıyor. E, ben 2017 yılında Türkiye Mimarlık yarışmalarında bu e, buna ne denildi artık prototip demek istemiyorum ama bu belli şemaların e, bir yerden sonra değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu şemaların seçilmesinde büyük çoğunlukla e, maddi durumlar, inşa edilebilme e, kriterleri gibi şeyler değişim içine giriyor. Ama bakarsın elimizdeki sene <gülüyor> da başka değişiklikler de olur. Umuyoruz ki bir yandan burada da çok da konuştuğumuz bir hikaye bu yarışmalar. Hani her ne kadar iyi Üretimler için bir platform teşkil ediyor olsalar da ödül endüstrisi ve bunun oluşturmuş olduğu rekabet ortamı ve belli bir temsil biçimini ya da belli anlatımların ya da belli belki söylediğin gibi olasılıkların öne çıkıyor olduğu da bir ortam olması durumu üzerine de burada sıklıkla konuşuyoruz aslında. Öyle bir yönü var hakikaten. İnşa edilebilirlik, uygulanabilirlik, sergilenebilirlik, kimlere gösterilebilirlik özellikle Türkiye'de hatta dünyada ana akım aslında görünür etkinliklerinde çokça göz önüne alınan kriterler fakat ismiyle müsemma, yarışma. Belki de bunlara yeni bir mecra olarak görüp de bir şeyler üretmek iyidir. Görünürlük sağlanması ya da meşrulaşması adına. Tabii ki. Ya. Onun dışında Türkiye üzerinde de ben bu sosyal imarlık alanları, yarışmalardan tekrar küçük ölçekli gruplara denilecek olursak onlarda da bir ilgi artışının 2016 yılında olduğunu görüyorum özellikle üretim alanından. Ve hani Sevmediğimiz, nasıl diyeyim, tatsız durumlar ya da işte adaletsiz durumlar da yaşadık 2016 senesinde. Bunlardan birisi mimar meclisi üyelerinden Senem doyduğun hakkında açılan dava süreci ve Senem'in en altında geçirdiği süreç. Açıkçası mimarlar olarak da artık farklı üretim yapıldığı sürece hani bir şekilde istenmeyen, durumlarda hani göz önüne ve ihzef haline gelebildiğimizi gördük. E, mimar odasının çoğu e, alandaki mücadelesi devam etti. Ama yani konuşmanın başında dediğim gibi yani ülke gündemini, dünya gündemini o kadar çok e, yoğun olduğu bir olduğu için 2016 hangi e, alanda e, ne kadar tatsız olay olduğunu teker tüker saymak biraz da güç. Evet. Bir yandan yine de tüm bu gündemde, tüm bu ahvalde zaman zaman dehşete kapılsak da basiretimiz bağlansa da güzel üretimleri görmeye devam ediyoruz. Senin de söylediğin gibi özellikle çeşitli mimarlık öğrencilerinin, mimarlık profesyonellerinin, özellikle gençlerin görünür olduğu, emin öne çıktığı iyi platformlar görüyoruz ve bunların görünürlüklerinin giderek arttığına da uluslararası platformlarda da şahit oluyoruz. Düzce Umut Atölyesini burada çokça konuştuk. Plankton genç bir kuruluş, çokça yerde haber yapıldı, işleri giderek görünür olmaya başladı. Severek takip ettiğim çoğu oluşumun yanı sıra özellikle takdir edip ismini anmakta fayda gördüğüm kimi isimler. Bunların yanı sıra örneğin şu benim için de önemliydi. Böyle sen ulusa'za kapadıkça ben burada daha iyi olan kimi satır başlarından bahsetmekte fayda görüyorum gibi oldu ama örneğin Mardin mimar Mardin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin işlerini oldukça beğeniyorum. Ve geçtiğimiz hafta yayımlanan bir habere göre MİS Vanderoa ödüllerinde finale kalan yurt, Yurt dışından yüzlerce proje içinde Türkiye'deki 13 projeden bir tanesi ve ilk defa bir tamamlanmış ya da yapım aşamasında olan mimar projeyle değil eğitim sistemi ile bir mimarlık fakültesi aday olmuş oldu bu ödüllere. Bu da heyecan evet, verici bir gelişme aslında. Bunu anmakta şey var çünkü halen bazı hani e, haber kaynaklarında da Mardin Artıklı Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasıyla adaya ödülülmüş gibi evet. yazılıyor. Oysaki oysa ki Mardin Artuk Mimarlık Tesisi eğitimiyle non kategorisinde yani bildiğim kadarıyla şu ana kadar müsandar ödüllerinde bu bir ilk. eğitimiyle aday oldu. Adaylardan biri oldu. Sonuçları göreceğiz. Evet Sande yani bu bunun böyle bile geçmesi bayağı heyecan verici dediğim. Kesinlikle burada konuk etmek istemiştik fakat ne yazık ki fırsat bulamamıştık geçtiğimiz haftalarda. Bu da not olsun ilerleyen zamanlarda konuşma dileğimiz. Sen yolu tabii Mardin Artuklu Üniversitesi'nden de geçmiş birisi olarak biraz daha hakimsin. Bilmiyorum ne söyleyebilirsin bununla ilgili de. Ya ben bunu her zaman dile getirdiğim için şey, Mardin'de farklı bir eğitim deneyi yapılmaya başlanmış ve bu, bu halen devam ediyor. kendi bir sosyal medyadan takip edilebilir durumda tüm hani tüm e, eğitiminin hepsinin ayrı ayrı kategorisinde farklılaşan bir eğitim verdiğini söylemek e, gayet mümkün hani bunu yani şuradakinden iyi veya buradakinden kötü olarak söylemiyorum ama hani çöllerşen bir kültür ortamında bir eğitim bir entelektüel ortamda e, farklılaşan bir pratiği görmek ve bu, bunun sonuçlarını hani kendilerinin bunu iterek ürettiğini görmek önemli. Bununla beraber aslında tam öğrencilerden bahsetmişken ben <gülüyor> bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde e, ÜMÖP Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması'nın Ankara ayağı için hı hı. açılmış bir e, destek kampanyası var. ÜMÖP 16.5 isminde bulunabilir. E, açıkçası ÜMÖP'ün yani Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşmasının Bu sefer büyük sponsorlar ya büyük şirketlere ihtiyaç duymadan kendilerinin bir öz kaynak oluşturmaya çalışması bence gayet takdir edilir. Yeni yıl hediyesi olarak böyle bir dayanışma belki biz dinleyicilerimizin dikkatini çeker diyerek sizi tekrar sana paslayalım. Evet, Ulusal, Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması burada da sıklıkla takip ettiğimiz, sevdiğimiz ve iyi iş üretildiğine inandığımız bir oluşum çok yakında gerçekleşecek Ankara da Sosyal medya sayfaları üzerinden de ulaşabilirsiniz. Söylediğin gibi buradan da duyuralım. Hani artık bizim de etrafımızda işimiz dostumuz. Yahoo Facebook'tan 180 kişi paylaşmış ama sadece 9 kişi destek vermiş. Biraz yılbaşı hediyelerine mi buradan başlasak gibi notlarla paylaşmışlar. Katılıyoruz hakikaten. Açık Radyo dinleyicilerine de her türlü içerik üretimi için ya da maddi destek için de bu sayfayı ziyaret etmelerini öneririz. Sürenin sonuna gelmeden kısa bir parça arası verelim isterim. Üzücü bir haber daha aldığımız bir hafta oldu. George Michael'da kaybettik. Benim şahsen çok sevdiğim bir müzisyendi. Çok saygı duyduğum müzisyendi. Çocukluğum gitti gibi üzüntü duydum bir haberdi. Bir yandan da mimarlık dünyasından Zaha Hadid, Orhan Şahinler, Melik Koray gibi çok değerli isimleri de kaybettiğimiz bir yıl oldu. Değerli müzisyenlerin yanı sıra. Geçtiğimiz haftada Volkan'la kulaklarını çınlatmıştık. Last Christmas mı çalsak diye... Noel gününde de vefat etmesi, hayatını kaybetmesi üzücü bir haber oldu. George Michael'dan Last Christmas dinleyelim. Sonra seninle devam ederiz. Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonda Berlin'den Yelta Köm'e bağlandık. 2016 yılının bu son açık mimarlık programında adet edindiğimiz üzere 2016 mimarlık ve kent gündemini Türkiye'de ve dünyada bir bakalım, hatırlayalım, değerlendirelim, analım dedik. Malum zor bir sene geçirdik. Zor bir hafta olmakta. Bir yandan da birkaç gün önce aldığımız üzücü bir haberle George Michael hayatını kaybettiği için Last Christmas Son Noel isimli parçasıyla onu andık. Bir yandan da yer yer Umutlanmaya çalıştığımız, yer yer umutlandığımız, tekrar mücadeleye devam dediğimiz haberleri paylaşmaya özen gösteriyoruz açık mimarlık içinde. Son olarak Türkiye'deki yarışmalar gündeminden bahsetmekteydik. Genel olarak Türkiye Mimarlık Gündemi hakkında ne düşünmektesin? Hani biz içindeyiz Eyalta. Sen Berlin'den nasıl görüyorsun? Nasıl yansıyor sana? O yüzden sana sormak istedim. Ee, nasıl diyeyim? Yani... Aslında hepimizin parçası olduğumuz ve üretimine katkı sağladığımız bir mimarlık ortamı var. Bununla beraber de e, Türkiye'deki tüm diğer kültürel alanlardaki yerleşmiş bir hastalık diyebileceğimiz ya da mimarlık bunun en çok nasibini alan tarafı diyebileceğimiz e, eleştirellik eksikliği 2016 süresinde kendini gösterdi. E, özellikle e, yine bir açık çağrıyla İHTSV'nin ve dedik mimarlık için yaptığı açık çağrı sonrasında işte başvurulan projelerinden seçilen Darzan'ın üzeme e, yazılan tüm yazılar işte bir süre sonra meclisleri tarafından hani bunların tüm beleştiri bile olmadığı, dinlenilecek şey bile olmadıklarına dair böyle üstün körü e, yorumlarla geçti. E, bunun yanında da işte bunun belki başka bir sebebi de klasik kutuplaşma e, meselesi. Hani hem mimarlık alanında olan bu kutuplaşma hem Türkiye'deki çoğu mesele olan kutuplaşma meselesinden dolayı belki birbirimizi eleştirecek toleransımız bile kalmadı diye düşünüyorum. Oysaki yani oturup konuşmak bu kadar zor olmayabilir. Bence bu seneki mimarlık ve tasarım ortamının, yani bunun da programda çok konuşuldu ama önemli etkinliklerinden birisi... İstanbul tasarım Biyenerlin üçüncüsüydü. Geçtiğimiz ay sonlanan bizim İstanbul başlığında açılan, başlayan yapılan başlığında yapılan Biyenerlin küratörleri ve Mark Wickliydi. Biyenerlin bence Türkiye mimarlık ve yani tasarım ortamı için en büyük katkılarından biri, Plan Merkez Koordinatörü'nde yapılan Türkiye tasarım kronolojisi deneme adlı çalışmaydı. Belki dinleyicilerimizden ilgili biz inceleme fırsatı olanlar olmuş oluruz. Bugün hala birinin web sayfasından bu kronoloji förlerine ulaşılabiliyor. Yaklaşık 200 sene öncesine kadar giden förlerde Türkiye'deki tasarım alanındaki farklı tarihleri görebiliyoruz. Evet bir yandan da BNR'lerin sergilerin ve bu tür etkinliklerin kent içinde kendi yerel işbirliklerinde de tetiklemesi çokça da burada üzerinde durduğumuz önemli bir oluşum. Bir yandan da Türkiye Tasarım Kronolojisi tasarım BNR'inin bir BNR'den bir sergiden iki yılda bir gerçekleşen bir etkinlikten öte sözünü yeni bir mecradı da sürekli kılması açısından önemli bir web sayfasını ziyaret etmesini öneririz dinleyicilerin. Sürenin sonuna geliyoruz yani daha söylemek istediğin son bir iki yeni yıl dileği var mıdır? Ee, yeni yazılayım var. Ee, ama tam unuttuğum ufacık bir şey var. Onu da Ondan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Geçtiğimiz yıl kazanım ve mimar camiasına katılan yeni bir yayın olan Manifold gibi analım. Bu yani kulak ortamımızda yeni bir alan açıldı. Ee, yeni yıldan ne diyeyim bu seneden daha iyi olsun. Peki <gülüyor> bir şey sanırım şu an için bu. Sen ne dersin? Yeni yılda yorulmadan devam etmeyi diliyorum ben de. Tüm dinleyicilerimize de keyifli, mutlu, huzur dolu bir yıl olsun diyelim. Açık Mimarlık'ta da gündemi takip etmeye devam edelim. Haftaya devam edeceğiz. Yelta Kömle birlikteydik. Berlin'den telefon bağlantısı ile bize katıldı. Teknik basada Ömer Şahin'e teşekkürler. Sağ ol Yelta. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi seneler dilerim. Hepinize iyi yıllar. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşça kalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta kök